Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. As-salatu ve selamu ala Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmain. İmam Bukhari rahimullah El-Adab-ul Mufred kitabını okumaya devam ediyoruz. İlk baba başlamıştık. Babın başlığı Bab-ı Kavlu Teala وَوَسَّيْنَ الْاِنْسَانَ بِوَلِدَيْهِ حُسْنَ dedi. Yani biz insanlara, anneye, babaya, ebeveynine iyilik yapmayı emrettik. Babın başlığı bu. Buna da ilk hadisi başlamıştık, okuyan, e, okumuştuk. Bu hadiste i̇bn Mes'ud şöyle diyor. Seeltu nebiye sallallahu aleyhi ve sellem eyyül ameli ahabhu illallahi azze ve cel Ben Nebi aleyhisselatü vesselama Allah için e hangi amel en sevimlidir? Allah'ın en çok sevdiği amel hangisidir diye sordum. O da قال, dedi ki es salatu ala vaktiha. Vaktinde kılınan namazdır. Ultu dedim ki thumma Sonra hangisidir? Allah katını en sevimli amel hangisidir? Dedi ki thumma al Sonra anne babaya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 Hadis bu. İmam Buhari rahimeullah El Adabul Mufrad adlı kitabını bu hadisle açmıştır. Geçen hafta da biraz bir şeyler konuşmuştuk. Hadislerin hadisin faydalarıyla alakalıydı geçen hafta demişim son derste. Diyor ki yani İbn Mesud radı allahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e hangi amel Allah katında en değerlidir? Allah'ın en çok sevdiği amel hangisidir diye sordu sorduğunda diyor ki el vaktu as-salatu لِوَقْتِهَا يَوْتَ عَلَى وَقْتِهَا İki rivayette vardır. Yani vaktinde kılınan namazdır. Şimdi burada birincisi, bunu son derste söylemiştik. İbn-i Mesud radül anhu ne? Allah katına en değerli olan şeyi soruyor. En değerli şeyi sormasının sebebi Allah azze ve celle yaklaşabilmesi için. Yani o en değerli olan şeyi yapacak ki Allah subhanahu wa ta'ala'ya yakın olsun. Onun sevgisini, muhabbetini, rızasını kazanabilsin. Ona hasıl, ona haiz olsun. Dolayısıyla böyle soruyorlar. Buna cevabında Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? İlk cevabı nedir? Yani vaktinde kılınan namaz. Vaktinde kılınan namaz. O zaman burada demek ki ne ya? Namazın ehemmiyetine dinde, İslam dinde namazın ehemmiyetine büyük bir işaret var. Çünkü şu hadis yani bu sözdeki tertibi yahut da sıralamayı yapan kimdir? i̇bn Mesud Radıyallahu anhu bu şeyleri sıraya dökmüyor. Bunları sıraya döken kimdir? Rasulü İsa'da selamdır. Yani Allah'ın azizcini Resulü Burada bazı hususları sıraya döküyor ve sıraya ki, dökerken de ne diyor İbn Mesut'a? Thumma ayun yani sonra bundan sonra hangisi ki thumme, yani bir şeyin bir, bir diğerinden sonra gelmesini ifade eder. Sen şuradan biri girdiği zaman dersin ki zeyun thumma amr'un dediği zaman dediğin zaman. Yani Zeyd geldi sonra Amr geldi manası çıkar. Yani önce Zeyd geldi sonra Amr geldi. Ama desen ki -e Zeydun ve Amr o zaman bu ne manaya gelir? Yani Zeyd ve Amr geldiler. Ama Zeyd Amr'dan önce mi geldi? Amr Zeyd'in evvel mi geldi? Yoksa beraber mi geldiler? Bunu ifade etmez. Ama summe ne ifade eder? Yani bir sonralık ifade eder. O zaman burada ne İbn Mesud radül anhu ammeler içinde bir bir derece Dereceyi, dereceyi de soruyor. Ve Resulü Aleyhisselatü da bir ameller içinde bir bir derecelendirmeden bahsediyor. İlk olarak namazı zikrediyor Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani Allah Azze ve Celle'nin en çok sevdiği, Allah katına en değerli olan amel nedir? Namaz amelidir. Namaz. Onun için namaz, yani birçok nasda namazın ehemmiyeti beyan edilmiştir. Hatta yani Kur'an'ın Kur'an'ı açan sure Fatiha suresi Resulullah Allah Subhanahu wa Teâlâdan yani Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'ün Allah Azze ve Celle'den naklettiği hadiste "Essemtu salate beyni ve beyna abdi" dedi. Yani ben namazı kendim ve kulum arasında taksim ettim ve orada salat olarak isimlendirdiği Fatiha suresidir. Ki Fatiha suresi namaz içerisinde her rekatte okunması vacip kılınan tek suredir. Namazın rukünlerinin olan tek suredir. Fatiasız namaz olmaz. Yani nam namaz batıldır. Dolayısıyla yani birincisi zaten yani Kur'an'ın açılış suresi, Kur'anı açan sure namazla özdeşleşmiş olan bir suredir. Kendisinin kendisi olmadan namazın sayı olmayan bir suredir. Fatiha suresi. İkincisi Bakara suresi yani Fatiha'dan sonra gelen ilk sure Bakara suresi. Onda da ne? Allah subhanahu wa ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Qalif la mim, ghalikel kitabu la raybe fi, hudel lil mutteqin. Yani o, bu Kur'an, mutteqiler için bir hidayettir. Ve mutteqiler de tarif eder ki nasıl tarif ediyor? Ellezîne yu'minûne bil gayb ve yuqimûne s-salâh. Fasıkları ne? İman ederler, yani gaybe iman ederler. gaybdan gelen, kendilerine gaybtan aktarılmış olan yani kendilerinin bilmedikleri meseleleri kendilerine aktarıldığı zaman o gayb noktasında konuşmaya ehil olan Allah Azze ve Celle ve Resulü Aleyhisselatü'nün tarafından gelen haberleri tasdik ederler, iman ederler ve geriyle amel ederler ve ikincisine yani namazı ikam ederler. Vasıfları bu. Yine başka bir yani surede, mu'minun suresinde Bismillahirrahmanirrahim قَدَّ فُلَحَ الْمُؤْمِنُونَ müminler iflah olmuştur kurtuluşa ermiştir. Nedir vasıfları? Elladihinhum fi salatim khashiun. Onlar ki namazlarında huşu içinde diller. İlk vasıfları namazları. Namaz kılın. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisli ne diyor? Rasul-ümü'l-islam. İşin başı İslam'dır. Amûdühü's-salat. Direyi namazdır. Yani bu dinin direği namazdır. Dolayısıyla yani namazın ehemmiyeti bizim dinimizde namazın ayrı çok özel bir durumu var. Hatta şöyle desen abartmış konuşmasın, yani mübalağa etmiş olmazsın. Namaz bir insanın dinini temsil eder. Yani bir kişinin namazı neyse dini de odur. Niçin böyledir? Çünkü namaz insanın kulun Rabbi ile iletişimini sağlayan yevane vesiledir. Yani bir numaralı vasıta kul ile Allah Azze ve Celle arasında namazdır. Onun için Aleyhi ve Vesselam bir hadisinde işte اِذَا صَلَّ اَحَدُكُمْ اِذَا sizden birisi namaz kılarsa diyor فَاَنَّهُ يُنَاجِ رَبَّهُ O Rabbi ile baş başa kalır diyor. Namaz kıldığı zaman o Rabbi ile baş başa kalır. وَيُنَاجِ ne Nâci aslında ne manaya geliyor? Yani iki sırdaşın karşılıklı bazı sırları yani birbirlerini anlatmaları yani öyle bir yakınlık insan bir başka bir insanla bir şeyi bir sırlarını anlatmak istediği zaman nasıl ne yapar bir köşeye çekilir yani başka insanların onları göremeyip duyamayacakları bir yere gider orada da ne çok hafif bir sesle karşılıklı bazı şeyler birbirlerine anlatırlar çünkü sır olmasını istiyorlar gizli kalmasını istiyorlar İşte Resulü Aleyhisselam diyor ki eğer siz biriniz namazda durduğu zaman fe ennehu yunace rabbehu o Rabbi ile böyle baş başa kalır. Yani sizin aranızda artık Allah ile seni aran kimse kalmaz. Sen Rabbinle baş başa kalırsın. Aranızda ikinci, üçüncü bir şahıs sizin aranıza girip de sizin ilişkinize, sizin iletişiminize iştirak etmez. Dolayısıyla derler namaz ne kulun işte miracıdır. Müminin miracıdır. Her ne kadar söz yani rivayet itibariyle Doğru olmasa da ama her bir insan e, her bir namaz kılan namaza durduğu zaman muhakkak ne? Allah yani Rabbi ile doğrudan bir iletişime girer. Doğrudan. Dolayısıyla senin iletişimin neyse yani senin o iletişimde yani Rabbinle baş başa kaldığın hal senin Rabbinle baş başa kaldığın halde sen ne hal üzereysen işte Rabbinle ilişkin odur. sen namazında nasıl isen sen namaz içinde Rabbine nasıl bir irtibat kurabiliyorsan sen Rabbini nasıl hissedebiliyorsan sen Rabbini nasıl görebiliyorsan kalp gözünle işte senin Rabbinle ilişkin odur Rabbinin sana kendisini göstermesi öyledir Rabbinin kendisini sana açması sana göstermesi öyledir çünkü senin Rabbinle düzgün bir iletişim kurabilmen için Rabbini tanımalısın Rabbinin kim olduğunu bilmelisin Onun sevdiği şeylerin olduğunu bilmelisin. O sevdiği şeylerle ona yaklaşmalısın. Dolayısıyla namazlar kendi içine derece derecedir. Yani bizim sonda geçenlerde söylediğim gibi bizim genelde hep meselelere bakışımız sadece dışındandır. Yani namazın bir bir kalı ya yani namazın kalıpları vardır, bir iskilesi vardır. O namazın fıkıdır. Ya yani namaz fıkı yönünden. Namazın sünnetleri vardır, şartları vardır, vacipleri vardır, rükünleri vardır. Bir namaz yani bir ameli yaptığın zaman namazın batılı olur. Kimi ameller vardır, terk ettiğin zannetli yaptığın zaman onu iki secde yaparak o namazı kurtulabilirsin. Kimileri vardır, secdeyle kurtaramazsın, muhakkak o ameli yani yapman getirmen lazım ki namazın sahihi olabilsin vesaire. Ama yani bu nedir? Bu namazın teknik yönüdür. Bu namazın fıkıh yönüdür. Bu seni Rabbini yaklaştırmaz. Senin Bu fıkhi yani bu fıkhi yönüyle namazı nazar etmen bu seni Rabbine yaklaştırmaz. Seni Rabbine yaklaştırma nedir? Namazın içeriğidir. Namazındaki huşundur. Namazındaki takvandır. Namazında sen yani o namazın içindeki namazın gerçeklerine riayet ederek Allah subhanu ve teala'ya nasıl bir yakınlık kurabiliyorsun? Bu da seni Allah subhanu ve ile iletişimini sağlayan. Dolayısıyla yani ee, İş sadece namazın fıkhını bilmek, namazın fıkhını öğrenmek değil. Dolayısıyla burada i̇bn Mesud radül sorarken namaz, namazın fıkhını sormamıştır. Yahut da Resulü Aleyhisselatü Vesselam i̇bn Mesud radül cevabı cevabı sorusuna cevap verirken Es salatu ala vaktihe yani vaktinde kılınan namaz derken o iskili olarak vaktinde kılınan namazı kastetmemiştir. Çünkü i̇bn Mesud neyi? Ne iş, e, neyi soruyor? Allah, Allah katını en değerli, en sevimli ameli soruyor. Yani Allah'a en sevimli olanı, yani en derece itibariyle en yüksek olan olanı soruyor. O da ne? Allah, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah'a yaklaştıracak en büyük vesileyi cevap olarak veriyor. O da nedir? İçerik itibariyle hakikaten Allah'ın razı olacağı bir namazdır. İmam Bukhar Rahimullah'ın naklettiği bir hadiste sahinde, Enes صلّى anhu şöyle diyor. شايلد، وأنسب ما يكرّه الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه خامة في القبلة فشبق ذلك عليه حتى روي في وجهه. يوكي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ينذب بالعام gördü. Balgam gördü. Hatta diyor بـ بـ بـ بـ بـ بـ بـ بـ بـ بـ بـ بـ بـ بـ بـ بـ بـ Taki bu yüzünde belli oldu yani. Kıble yönünde, kıblede bir, bir balgam, bir tükrüğün olması onu çok ağırına gitti. Bu yüzünde belli oldu. فَقَامَ فَحَكَّهُ yadihi Kalktı ve eliyle onu temizledi. Sonra dedik, fakale inna اَحَدُكُمْ اِذَا قَامَ fi صَلَاتِهِ Sizden birisi namaza durduğu zaman, فَاِنَّهُ يُنَاجِ O Rabbi ile baş başa kalır. أو إن ربه بينه وبين قبلة أو بين القبلتين يطد شولدي دي diyor sizle sizinle kıble arasında o arasında olur Rabbiniz fe la yabzu qanna ahadukum qibla qiblatihi dolayısıyla sizden hiç kimse kıble yönüne tükürmesin dolayısıyla sizden hiç kimse kıble yönüne kıbleye doğru tükürmesin ve lakin an yesarehi amane soluna tükürsün Ou <gülüyor> tahte ayaklarını altına tükürsün. Yani burada Rasulü İsa bir kişinin kıble yönüne e, tükürmüş olmasından ciddi mana rahatsız oluyor. Neçe rahatsız oluyor? Çünkü siz namaza durduğunuz zaman Rabbinizle baş başa oluyorsunuz. Böyle bir durum yani sizin Allah Azze ve Celle kuracağınız ilişki iletişime uygun değildir, münasip değildir. Yani sizin böyle davranmanız. Dolayısıyla eğer şahit yani öyle bir durum hasıl olursa yani tükürmek gibi ki zamanında yani Resulü Ali İsa'nın döneminde mescitler böyle değil mi? Onun döneminde mescitler yani çakıl taşları dökülürdü genilde, genelde genelde mescidin zeminine. Yani ondan ötürü de insanlar yani oraya yani tükürürlerdi, balgamlarını bırakırlardı. Böyle bir şey olursa şahit diyor o zaman ne sol tarafınıza tükürün. Veyahut işte ayaklarınız altında tükürün veyahut işte kendisi gösterdiği gibi elbisesini elbisenin içine tükürün onu orada. Orada yani muhafaza edin. Ama sakın ha yani kıble yönüne tükürmeyin. Çünkü kıble yönünde ne senin yani yöneldiğin Rabbin vardır. Dolayısıyla senin böyle bir davranışın yani Rabbine yönelik böyle bir davranışın ne? Allah Subhanallah'a karşı bir edepsizlik olur. Yani onu onunla irtibatta bir kusur olur, kusur olur, bir edepsizlik olur. İmam Muslim Rahimullah'ın naklettiği bir hadiste diyor Resulü Aleyhisselatü Vesselam, قال الله تعالى, قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِ وَبَيْنَ عَبْدِ نِسْفَيْنِ Ben kendimle kulum arasında namazı ikiye taksim ettim. وَلِعَبْدِ مَا سَأَلْهُ Ve kuluma da ne istiyor, ne sordukları kulum için vardır. فَإِذَا قَالَ الْعَبْدِ Eğer kul derse ki, اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ Kul yani namazı durdu. Ve Elhamdülillahi Rabbim, yani Fatiha suresini okumaya başladı. Elhamdülillahi Rabbil alemin dedi. Diyor ki, قال الله تعالى, حَمِدَ نِعَبْدِي Bana kulum hamd etti. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Okuduğu zaman, bir namazı duran kişi, o zaman Allah Azze ve Celle bir ona cevap verir ve der ki, حَمِدَ نِعَبْدِي Bana kulum hamd etti. وَإِذَا قَالَ... Ar-Rahman-ı Rahîm ve Rahman-ı Rahîm dediği zaman diyor, قال الله تعالى, اثنى علي عبدي, beni kulum övmüş övdü, mettü sena etti. Yani Ar-Rahman-ı Rahîm dediği zaman, Allah Azze ve Celle ona cevaben diyor ki, kulum beni mettü sena etti, beni övdü. وَاِذَا قَالَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينَ kulla Mâlik-i dediği zaman, قال مَجَّدَنِ عَبْدِي Kulun beni yüceltti. Allah Azze ve Celle der ki, Kulun beni yüceltti. فَيَذَا قَالَ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ قَالَ هَذَا بَيْنِ وَبَيْنَ عَبْدِ وَلِعَبْدِ مَا سَأَلْ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ Yani biz ancak sana ibadet ederiz, ancak senden isteriz. Diyor ki, bu kulla benim aramda olan bir şeydir ve kulum... eee sorduklarını alır. Fe iza qale ihdina sıratal mustakim sıratallezîne en'amte عَلَيْهِمْ غَيْرِ mağtûb عَلَيْهِمْ veled قَالَ هَذَا هذا لعبدي و سَأَلْ ما سأل، و ذا كلوم içindir ve kulum ne isterse onu alır. Yani ona onu veririm. O zaman burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisi Rabbi ile kendi arasında bir diyalog gerçekleşiyor. Bir hivar meydana geliyor. Yani ne bir karşılıklı bir konuşma söz konusu oluyor. Resulü Aleyhisselatü Vatihaz'ın bunu hadisi kutsi olarak naklediyor. Yani Allah Azze ve Celle böyle der diyor. Eğer kul Elhamdülillahi Rabbil Alemin dediği zaman namazında kul da onu, Allah Azze ve Celle ona diyor hamideni Rabbi, e, hamideni Abdi Bana kulum ne? Hamd etti. diye Allah Subhanahu ve Teala ona Cevap verir. Kul Er-Rahman Er-Rahim dediği zaman اثنى aleyhi abdi yani kulum bana beni bana metusena etti, beni övdü diye Allah Azze ve Celle ona cevap verir. Kul Meliki Yevmiddin dediği zaman Allah Azze ve Celle meccedeni abdi, beni kulum, kulum beni övmüştür, yüceltmiştir, yücelti diyor. Yani daima ne daima senin Fatiha suresini okuduğun zaman, her bir yani her bir kişi Fatiha suresini okuduğu zaman Fatiha suresini okurken Allah Azze ve Celle ile bir iletişimi gerçekleşiyor. İletişim var oluyor, bir irtibat söz konusu oluyor. Sen bir şey söylüyorsun Rabbim de, Rabbim de sana bir, bir şey söylüyor, Rabbim de sana, Rabbim de sana cevap veriyor. Hatta işte. İhdina's sırat'al mustakim sırat'ellezine en'amte aleyhim gayril magdubi aleyhim veleddallin ihdina's sırat'al mustakim bizi dost doğru olan yola hidayet et diye talep ediyor kul sıratellezine en'amte aleyhim nimetlendirdiklerin yoluna gayril magdubi aleyhim yani gazap etti senin gazabını hak etmiş senin gazabına olmuş olanların yoluna değil ki Allah'ın gazabına مستحق olan onun gazabını hak etmiş olanlar Yahudilerdir ve sapmış olanlar yani dalalet, dalalet e, sapmış olanlar bunlar da Hristiyanlardır. Yani ne Yahudilerin Allah'ın gazabını hak etmiş olanlar ne de Hristiyanların yoluna bizi iletme. Bu bu, yol, bu yola e, girmekten bizi muhafaza et, koru. Bizi nimet görenlerin yoluna hidayet et. İşte buna sen bu duayı talep ettiğin zaman Allah Azze ve Celle ne diyor? İşte bu kulumadır. Yani bu kulum içindir. Ve kulum içinde ne sorarsa ne isterse o vardır. Yani senin duana, senin isteğine icabet ediyor Allah Sıbhanehu ve Teala. O zaman burada şimdi yani bunu bir iyi bir, bir düşünmelisiniz. Yani bu namaz nasıl bir şey? Bu namaz alemlerin Rabbi olan ki şu dünya seması var. Bir de bu semanın sonrasında bir ikinci sema var. Onun ardında bir üçüncü sema var yani ardında derken dünya semasını birinci sema ikinci sema kuşatmıştır ve Rasulullah Aleyhisselam buna misal getirirken bir yüzüğün çölde misali bir yüzüğün çölde misali birinci sema ikinci sema birinci semaya kuşatmıştır üçüncü sema birinci ile ikinci semaya kuşatmıştır bu bu, bu misalden. Dördüncü sema, üçüncü, ikinci, birinci semayı kuşatmıştır. Beşinci sema, dördüncü, üçüncü, ikinci, birinci semayı kuşatmıştır. Altıncı sema böyle, yedinci semada da böyle. Yani yedinci semanın, yedinci sema uzmanı 7 Yedinci sema, altı, beş, dört, üç, iki, birinci semayı kuşatmıştır. Yedinci semanın üzerinde Allah'ın azze ve arşı vardır. Allah subhanu hatanın arşı vardır. Arş da ne? Arşın bir küçük bir kısmı var, o da o da kürsüsüdür Allah subhanallah ve Allah azze ve kürsü semavati vel ard. O kürsü ne? Semavatı kuşatmıştır. Kürsü semavatı kuşatmıştır, yani yedi semavatı kuşatmıştır. Kürsü de ne? i̇bn Abbas radıyallahu Anhu'nun naklettiğine göre arşın bir parçasıdır. Arş, arşa da Allah azze ve celle istiva etmiştir. kendi celaline, kendi kudretine, kendi kemaline layık bir şekilde. Şimdi alemlerin Rabbi olan, yani her şeyin Rabbi, mutlak güç sahibi, kudret sahibi olan ne diyor? Namaz içinde yani senin seninle mahlukatlarından, onun yarattıklarından birisi ki hatta belki mahlukat içinde belki en zayıflardan birisi, en acizlerden birisi Alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle seninle doğrudan baş başa hiçbir başkasının aracılık yapmadan, hiçbir başkasını ortaya girmeden, araya girmeden doğrudan seninle bir iletişim, iletişime girmeye, bir irtibata girmeye tenezzül ediyor. Bu Allah Subhanahu ve Taala'nın büyüklüğünden, yani onun büyüklüğünden, kereminden, fazil lütfundan, onun Yani şefkatinden, merhametinden. Senin yani sen insanoğlu, senin insanoğlu olarak, insanoğluyla her gün beş vakit tabi eğer sen de bu şekilde Rabbinle bir, bir irtibat arıyorsan, yani senin namazın sadece bir iskile değilse, senin namazın sadece bir tekbir almak, yani gidip bir abdest alıp, ondan bir tekbir alıp, İşte Fatiha Suresi'ni okumak, ondan sonra işte ardından bir sure okup okuyup ondan sonra Kursun secdesini yapıp bir an evvel namazdan çıkmak yani var olan bazı hareketler silsile zincirlerin zincirini silsile silsilesini silsile yapmaktan ibaret değilse senin kıldığın namaz, sen kıldığın namazı Rabbinle buluşma vesilesi olarak telakki ediyorsan bu vesileyle ben Rabbimin huzuruna huzurunda duracağım ve Rabbimden de İstediğim zaman bu namaz vesilesiyle dikkat edin. İstihara namazı diye bir şey vardır. Hacet namazı diye bir şey vardır. Hacet namazı. Yani senin bir hacetin olduğu zaman iki rekat namaz kılarsın. Ondan sonra o hacetini Rabbine arz edersin. Çünkü sen namaz ile Rabbindeki bir bağlantı, irtibatı kurmaya, kurma durumundasın. Ama ne yer? Senin namazın hakikaten Allah katında Allah'ın rızasını kazandıracak bir namaz ise, yani namazını e, abdestinden başlayarak, abdestine dikkat ederek, ondan sonra namaz içinde, yani onun bütün e, vacikler, rukunlarına dikkat ederek böyle bir namaz kılar ve hakikaten kalbinde, namaz içinde, namaz dışında kalan bütün şey diğer şeylerden kopup da sadece Rabbine iltifade ederse, o zaman elbette böyle bir namaz, senin Rabbinden her şey isteyebileceğin bir namaz olur. Ama namazında başkalarını ortak koşarsan, yani namazında riya edersen, o zaman teraktuhu ve maşaraka. O zaman ne? Ve Allah Azze ve Celle namazı da, namazı kılanı da kendi hali üzere bırakır. Diyor ki enes bümek anhu anil nebi sallallahu aleyhi ve sellem evvelima yuhasebu bihel abd. Kulun hesaba çekileceği olan ilk şey, Kıyamet gününde yomel Kıyameti assale namazdır. İnsanın ilk hesaba çekileceği Kıyamet gününde namaz. Fain saluhat saluhalahu sairu amelihi ir. O namaz düzgün olursa, o zaman onun bütün diğer amelleri de düzgün olur diyor. O in fesadet fesad yani o namazı ifsat olmuşsa fesadesa iru amelihi. O zaman bütün amelleri de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 Veyahut da dokuzda biri. Veyahut da sekizde biri. Subu'ha yani subu'ha. Yedide yedide biri. Sudu'su'ha altıda biri. Humu'su'ha beşte biri. Rubu'ha dörtte biri. Thulut'u'ha üçte biri. Nesfu'ha yahut da yarısı. Yani ne namazlar derece derece. Yani bir kişi namaza durduğu zaman kıldığı namazdan sağlanan elde edeceği fayda nedir? Namazda gösterdiği huşusuna göredir. Yani o Rabbi ile nasıl bir irtibat kurabilmiş ise ona göre de namazı değer kazanacaktır yahut da değerde kaybedecektir. Kimileri vardır diyor namazdan çıktığı zaman sadece namazın onda biri onda kalmıştır. Namaz kılmıştır lakin namazın dokuzda bir, doku, onda dokuzunu kaybetmiştir. Kimisi vardır namaz kılmıştır namazından sadece onda ikisi kalmıştır. Kimisi Sadece dokuzda biri, sekizde biri, yedide biri, altıda biri böyle iniyor. Kimisinin namazı tamdır. Ki selefin en çok arzuladıkları tam bir namaz idi. Yani kıldıkları, kılacakları tam bir iki rekat namaz. Yani Allah katında Allah'ın rızasını kazandıracak, Allah'ın, Allah', Allah hoşnut edecek iki rekat namaz. Bunu arzuluyorlardı. Çünkü beşer hali herkes namaza durduğu zaman ya namazı Yani kusuludur şey manası. Yani ya abdestinde, abdest alma noktasında dikkat etmemiştir. Abdestin bütün yani rukunlarına, sünnetine riayet etmemiştir. O manada bir kusur vardır. Veyahut da ama vakit noktasında bir kusur vardır. Veyahut da namaz içinde aceledir, acele kılmıştır. Veyahut da yani şeylerini erkanla tam dikkat etmemiştir vesaire yani mu yani beşer veyahut da bunlar hatta bunun hepsi dikkat etmiş olsa dahi zihninde başka şeylerle dünya bazı dünya işleriyle meşgul olmuştur. Yani muhakkak insanın beşer olma hasebiyle namazında bazı kusurlar hasıl olur. Dolayısıyla selef indinde en değerli şey Allah katında makbul olacak Allah'ın rızasına uygun olacak tam olacak yani tam olacak 2 rekat namazdı. Yani yani asıl, yani inşallah sonra birkaç tane şey de size aktaracağım sağ yani selefin namazından hakikaten selefin en çok önem son derste de size söylemiştim hatta selefin e, namaz için taksis ettikleri elbiseleri vardı. Namaz için taksis ettikleri. Yani namaz namaz için o elbiseleri sadece giyerlerdi. Bu elbiseler onların daima temiz tuttukları, işte imkanları varsa pahalı şeylerden, kumaşlardan diktirdikleri ve korudukları, himaye ettikleri ve sadece namaz için giydikleri elbiselerdi. Hatta bu bizim kaybettiğimiz bir şeydir mesela. Kaybettiğimiz bir İslam adetidir. Eskilerin evlerinde namaza taksis ettikleri yerler olurdu. Ona mescid derlerdi. Yani musalla derdi afwan, musalla derlerdi. E, namaz kıldıkları kendi evlerinde sadece namaza ayırdıkları bir yer. Ya bir oda, eğer öyle durum varsa, veyahut da bir büyük odanın işte bir köşesi, bir kısmı, perdeyle kapattıkları bir alan. Orayı sadece namaza taksis ederlerdi. Nafile namazlarını, yani tabii ki cemaat, farz namazları, cemaat vacip diye mescitte kılarlardı cemaatle beraber. Lakin nafile namazlarını evlerinde o taksis ettikleri alanlarda kılarlardı. Bu kadar namaza ehemmiyet verirlerdi. Bizim şu zamanda yani kaybettiğimiz belki en büyük yani en büyük amel namaz ameli. Yani namaz kılıyoruz. Ama namaz ne? Yani namaz emirdir. Şu emir de çıksın aradan. Yani adeta senin asıl meşguliyetine engel olan bir mani. O mani bir şekilde yani aradan çıkarmak lazım. Dolayısıyla sadece farzı kılanlar onun evvelinde bir sünnet vardır yahut da arkasında bir sünnet vardır. Yani önemi yok. O namazı da zaten yani daima kısa surelerle bizim halkımızda zaten adet olmuş şeyden elem tera keyfeden altı zaten sadece okunur. Onun dışında zaten şeyde Kur'an'da başka sure yok yahut da namazda okunacak başka sure yoktur. Dolayısıyla yani bizim kaybettiğimiz Yani dikkat ederseniz bizim kaybettiğimiz Allah Azze ve Celle bağlantıyı kuracak Allah'ın Azze ve Celle'in irtibatın kurulması için sebep kıldığı bir şeydir. Yani sen namazı kaybetmen ile namazı namazı zayetmen ile Rabbinle arandaki ilişkiyi zayi ediyorsun. Yani asıl işin yani büyük zararı burdan. Tayalisi musnedinde şöyle bir hadis naklediyor. Hadis zayıftır ama yani diğer hadislerde zaten manayı ifade ediyor. Ubay'da bin Samet radül anhu diyor ki قال قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Resulullah aleyhisselam şöyle dedi اِذَا اَحْسَنَ الرَّجُلُ اَسْصَلَاتَ Eğer bir kişi namazını güzel kılar فَاَتَمَّ رُقُوَهَا وَسُجُودَهَا Ve namazında secdelerini ve rukularını tam yaparsa Uzmanna qalatı salat. Uzmı namaz şöyle der. Uzun namaz şöyledir. Qalatı salat. Hafizakallahu kama hafiztani. Beni nasıl koruduysan, sen beni nasıl yani tam yaptıysan bütün yani erkanına, bütün erkanıma sahip çıkıp erkan erkanıyla bu beni kıldıysan, öyle aynı öyle Allah da seni korusun. der namaz. Feturfa ve bu haliyle Allah kat Allah katına yükselir. Yani bu namaz senin lehine duacı olarak ne yükselir. O izen esae salâ ama eğer namazı kötü bir şekilde eda ederse. Fe lem yutimma ruku'aha ve la sujudaha. Ve ruku's ve secdesini düzgün yapmazsa qalatis salâ o zaman namaz şöyle der. Dayya akallahu kema dayeetni. Sen beni nasıl zayi ettiysen Allah da seni öyle zayi etsin. Yani namaz ne? Sahibine beddua bak bu, bu adam namaz kılmış bir adama dikkat edin. Yani bu namaz kılıyor. Ama ne namazın düzgün kılmıyor, güzel kılmıyor yani. Rukusuna, secdesine dikkat etmiyor. Ona ne kıldığı namaz kendisine bedduacı oluyor. Hani şöyle bir şey yok. Yani en azından namaz kılmıştır hani... en azından namaz kıldı yani yani kılmamaktan daha iyi değil mi? Yani Kılmamasının daha iyi muhakkak çünkü namazın terki küfürdür. Ama kıldığı namazı da düzgün kılmazsa o da aleyhine dönüyor. Yani şöyle bir şey yok yani şunu şunu yani şöyle düşünmemek lazım. Yani sıfır sıfır seviyesinde ahirete geçiş yapmak yok sıfır yani hiçbir şey yani hiçbir şey olmadan yani ben ahireti öylesine sıfır tamamıyla yani ne artıdan eksi de olacağım. Ben tam ortada olacağım. Böyle bir şey yok. Yani sen ya artıyla ahirete göç edersin, ya da eksiyle ahirete göç edersin. Ya yaptığın ameller senin lehine olacak, ya da yaptığın ameller senin aleyhine olacak. Ya yaptığın amellerden dolayı mükafatlandıracaksın, mükafatlandırılacaksın, ya da yaptığın amellerden ötürü cezalandırılacaksın. Ya da yani şuş yani hiçbir, hiçbir surette bir şey olmayacak. Ben hani ne ne cezası olacak, ne sevabı olacak böyle bir durum yok. Muhakkak yaptığın her amel din ahireti bir karşılığı olacaktır. Eğer sen yani sana sunulmuş olan imkanlara ihanet edersen, nankörlük edersen ki namaz böyle bir imkandır yani. Namaz senin Rabbin yani şu alemden Rabbinin Rabbis, Rabbisinin seninle bir iletişime girmez, seninle bir irtibata girmez, seninle bir diyalog kurma, senin onunla bir diyalog kurma, kurma fırsatıdır. Eğer sen alemden Rabbi olan, Allah aziz sana sunduğu bu fırsatı terk edersen, nankörlük edersen, eğer senin bu onun sana gösterdiği bu yakınlığa ihanet edersen, o zaman elbette Allah Subhanahu ve Taala seni terk edecektir. Bunun başka bir durumu yok. Onun büyüklüğü, onun merhameti, onun şefkati, onun sana karşı bu ihsanı, keremi elbette senin nankörlüğün sebebiyle Onun en azından sana karşı soğukluğuna yani senin, seni terk etmesine sebep olacaktır. E alemini, Rabbisini terk ettikten sonrasını kim kurtaracak? Kim sana bir fayda sağlayacak? Hele hele dünyada senin annen, baban, kardeşlerin, arkadaşların, paran, araban, evin, iş yerin olabilir. Belki onların arkasına gizlenebilirsin ama ahirette bunların hükmü yok. Ahirette bunların bir gücü yok. Ahirette tek söz sahibi Meliki Yevmiddin.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 eski bir peçevre gibi dürülür ve sahibinin yüzüne vur atılır. Onamaz. Eski bir peçevre gibi dürülür ve sahibinin yüzüne fırlatılır. Enes bin Malik radıhallahu anhu nakletti bir hadiste diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Men salla salata li vaktıha, kim namazını vaktinde kılarsa bir o asbagha lahu wudu'aha ve onun yani onun Evelinde abdesti tam alırsa, tam güzel bir şekilde alırsa. وَاَتَمَّ لَهَا قِيَامَهَا Sonra namazı tam bir manada kıyamda durur. وَخُشُوَهَا Ve huşusunu tam yapar. وَرُقُوَهَا Rukusunu ve sucudeh ve secdesini tam yaparsa diyor. خَرَجَتْ وَهِيَ بَيْضَاُ مُسْفِرَتٌ O namaz bembeyaz, parlak şekilde çıkar. O namaz bembeyaz. Parlak bir şekilde çıkar. Tequlu der ki, hafizha kallahu kemâ hafetteni. Beni koruduğun gibi Allah da Azze ve Celle seni korusun. وَمَنْ صَلَّ سَلَاةَ لِغَيْرِ وَقْتِهَا Ama vakti dışında namazını kılan. Namazını vakti dışında kılan. يَعُوْتَ لِغَيْرِ وَقْتِهَا Yani bu iki mânaya gelir yani. Çünkü namaz vaktinde bir eda vakti var. Bir de istihbap vakti var. Yani her bir namazın bir eda vakti vardır. Eda vakti nedir? Yani o namazın Giriş vaktiyle çıkış vakti. Mesela öğlen vakti ya da akşam vakti nedir? Güneş'in batmasıyla akşam vakti girer. Sonra da semada kızarıklık belir kızarıklıktan sonra kızarıklık gitmesinden sonra yatsı vakti girer. Bu vakit nedir? Akşam namazının eda vaktidir. Yani bu bu iki sınır arasında namazı kılmış isen akşam namazı kılmış olursun. Yani vaktinde kılmış olursun. Ama bu vaktin dışına çıkarsan o zaman vakti dışına kılmış olursun. Bu eda vaktidir. Bir de mustahap olan istihbab vakti vardır. O da nedir? Namazın yani mustahap olduğu, faziletli olduğu vakit o da ilk vaktidir. Dolayısıyla buranın iki maneye de geliyor. Yani kim namazını zaten vakit dışına çıkı, kılarsa o zaten ayrı bir mesele. Çünkü namazı namazın siyah şartlarından bir şartı e, yerine getirmemiştir. Tabi unutması, uya kalması vesaire haller Bunlar müstesna. Beğayri vaktiha felem yusbir leha vudu'aha ve abdestini güzel almaz diyor. Velem yutimme la huşu'aha ve la ruku'aha ve la sucudeha. Ne ruku'su ne ne secdesini ve huşu ile de namaz kılmazsa diyor. Haracet vuhiyye seudâ muzlime. Ne simsiyah kapkaranlık bir şekilde namazı çıkar. Tequlu daya'akallahu keme daya'teni sen beni zayi gibi Allah da seni zayi etsin. Evet. Ebu Katade radül anhu Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da şöyle naklediyor. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İnne esvü en nâsi serikaten ellezî yasriku salâtehu En insanların içinde en kötü hırsız namazından çalan kişidir, hırsızdır diyor. En insanların içinde en kötüsü namazların namazından çalan hırsızdır diye. "Kalu ya Resulullah, ey Allah'ın Resulü, ve kayfe yasriqu salatehu? Namazında nasıl çalıyor ki bir yani bir insan nasıl namazından çalar?" Diyor ki: "La yatimmu ruku'uha ve la sujudaha." Rükûlarını ve secdelerini tam yapmaz. Rükusunu namazda rükusunu ve secdesini tam yapmaz. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kuyuya vardığı zaman yani sakinleşinceye kadar rükûda kalırdı. Sonra tekrar kalkıp her bir yani her bir namaz içinde, her bir durakta sakinleşinceye kadar kalırdı. Rukusunu yani sırtı dümdüz ve sakinleşinceye kadar kalırdı. Subhanı Rabbil Azim derdi en azından bir kez, yani üç kez derdi ondan mesnun olan. Sonra e, düze, e, kıyama, kıyama yükselirdi. Yine sırtı düz oluncaya kadar, sakinleşinceye kadar. Sonra Tekbir getirdik, secdeye varırdı, secdede yine sakinleşinceye kadar kalırdı. Sonra kalkardı ilk oturuş yani secde arası oturuşa tekrar tekbirle ikinci secdeye giderdi. Her bir yani her bir durakta sakinleşinceye kadar kalırdı. Yani aynı tavuğun şişetmesi gibi, buyday gagalaması gibi e, rukuya ve secdeye inip kalkmazdı. Dolayısıyla diyor ki yani insanların içinde en kötü, en şerli hırsız namazından çalandır. Namazından çalan. Çünkü Rabbi ile bağlantısına vesile olan şeyden çalıyor. Bundan daha büyük bir, yani bundan daha büyük bir husran mı olur? Yani sen sana sunulmuş olan bir, bir fırsatı, bir ikramı tepiyorsun. Rabbin katında değerli olma imkanında fırsatını terk ediyorsun. Böyle. Dolayısıyla eskiler böyle değildi. Mücahit Rahimullah tabiinden tabiinin yani tefsir noktasında en ileri gelenlerinden diyor ki وَقُومُ لِلَّهِ قَانِتِينَ ayetini açıklarken tefsir ederken yani Allah'a yani tam bir bağlılık gönülden bir bağlılık içinde Allah için namaz kılın ayetini açıklarken diyor ki مِنَ الْقُنُوتِ اَرْقُوا yani bu kunuttan Bu tam gönülden, bağlılıktan nedir? Yani bunun içine ruku da girer diyor. Ol <gülüyor> huşu da girer diyor. Ve tuğlu ruku'i Rukuda, uzun rukuda kalmak. Yani kastettiği ne diyor? Tuğlu'l-kıyam, <gülüyor> yani kıyamda uzun kal Namazı uzatmak yani. Namazda uzun durmak. Ve gaddu'l-basar <gülüyor> Gözleri yere dikmek. Sağa sola değil. Yahut da tavana değil. İşte çevremde olup bitenleri takip etmek değil. Yani gözleri yere dikmek. Bir yerde odaklanmak. Wa haftul cenah omuzların düşük olması. Yani böyle namaza durduğu zaman sanki yani kendisini Rabbine karşı e, büyüklüğünü gösterecek mahiyette değil. Yani acizliğini, küçüklüğünü e, kul oluşunu itiraf edecek bir bir şekilde Rabbi huzurunda durması. Yani Ee, omuzları düşük bir vaziyette o rahbetül ille Allah azze ve cen Allah'tan korkarak işte bütün bunlar diyor o kumül kanitin o kanitin lafzının içine bütün bu manalar vardır diyor hoşluğu ile Allah korkusu ile işte gözlerini yere diker diker e, omuzları düşük bir vaziyette namaza durmak işte bütün bunlar bunun içindedir diyor şimdi diyor ki kân el fuka'u min ashabi Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem yani Resulullah sallallahu aleyhi ve ashabının fakihleri diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve ashabında ilim sahibi sahabe. Bunlar "İza qama ahaduhum fi's sala" onlardan birisi namaza durduğu zaman "Yuha yahabu'r rahmanu subhanahu ve taala en yaltafita au yaqliba'l hasa au yushudda basaruhu au yabatha bi şey'in au yuhadditha nefsuhu bi şey'in Onlardan birisi de namaza durduğu zaman diyor başka bir şeye yönelmeye başka bir şeye yönelmekten yani namaz içinde başka bir şey iltifat etmekten veyahut da hani dediğim gibi o zaman mescitlerin zemininde çakıl taşları olurdu. Yani onlarla iştigal etmek, onları işte çevirmek, onlarla oynamaktan veyahut da gözüyle sağda solda gezmekten veyahut da herhangi bir Yani bir gereksiz abes iş ile iştigal etmekten veyahut da kendi içinde dünyevi bir meseleyle meşgul olmaktan diyorlar diyor. Allahı e, Allah'ın Resulü Aleyhisselam ashabı Allah'tan çekinirlerdi. Yani böyle bir suretten, böyle bir halde namazda olmaktan onlar Allah'tan çekinirlerdi. Allah Subhanahu ve Teala'nın huzuruna vardıkları zaman hoşsuz bir şekilde eee sağla solla uğraşarak gözleriyle etrafı eee tertip ederek veyahut da kontrol ederek namazı durmaktan onlar Allah Subhanahu ve Teala'dan yani bu hususta korkanlardı. Dolayısıyla bu manada yani sahabeden ve sahabeden sonra tabiinden sonra birçoğunun yani namazdaki hallerinin şeyleri vardır, nakiller vardır. Belki şunlar yani belki şöyle bir şey çok e, duyabilirsin duyuyoruz yani bunlar abartılı kıssalar abartı abartılı hikayeler bunların hepsi uydurma ya da eksi birçoğu uydurma muhakkak yani abartılar vardır. Lakin biz namazımız bizim namazımız o kadar yani hakiki suretinden çıkmış ki bu namazı gerçek manası yani gerçek surette kılanlar artık bizim için çok garip, garip şeylere dönüşmüş yani işin hakikati o. Yani biz eskilerin namazlarını duyduğumuz zaman zannediyoruz ki bunlar yani şey, masal, hikaye zannediyoruz. Bunlar birileri bazı aşırı sufiler bunları şey uydurmuşlar diye zannediyoruz ama işin hakikati öyle değil. Yani bu hikayelerin, bu kıssaların birçoğu gerçek, hakikat, sahih yani. Ama bizim namazımız onların namazından o kadar uzaklaşmış ki, Bizim namazımız o kadar yani hatta düşünün yani biz yani Allah için kaç kaçımız 5 vakit namazı cemaat halinde kılıyor? Kaçımız yani 5 vakit namazı cemaat halinde kılıyor? Ki bu temeli yani bu İslam'ın temeli. Temeli yani. Yani bu temel bir mesele. Yani Müslümanların namazı cemaat halinde kılmaları. Ha diyeceksiniz yani Türkiye vakası buna el vermiyor doğru. Yani ona itirazım yok. Ama Yani bu durum ne diyor? Bizim namazımızı çok farklı bir, bir, bir surete, farklı bir şekilde sokuyor. Çok farklı bir şekilde olduğu için yani artık deforme olmuş, böyle bozulmuş, yani kendi hakikatlerini kaybetmiş, sadece kalıp olarak kalmış bir namaz olduğu için eskilerin namazlarını duyduğumuz zaman zannediyoruz ki bunlar çok aşırı hikayeler. Mesela bunlardan birisi Ebu Talha radıhallahu. Ebu Talha radıhallahu'nun bir bahçesi vardı. Bu bahçesinde namaz kılmayı severdi. Bir kez o bahçesinde namaz kılarken gözüne bir ağaç ve ağacın içine bir kuş denk geliyor. Bakışları ona isabet ediyor. Namazla namaz kılarken o kuşu, kuşu takip ediyor. Namaz içerisinde kuşu takip ediyor. Kuşu takip ettiği için de namazın rekatlarını şaşırıyor. Ebu Talha radıhallahu Bu, bu olayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anlatıyor. Diyor ki yani bu bahçe bana fitne oldu. Bu bahçe bana fitne oldu. Yani beni namazımda beni Rabbimden alıkoydu yani. Ve ne diyor? Bu bahçe diyor sadakadır diyor. Bunda istediğini yap. Yani ben bunu Allah yolunda tasattur ediyorum. O bahçesini sadece bir yani kıldığı bir namazda kendisiyle Rabbi arasında girdiği için o, o bu manada kendisi bir fitne olduğu için O bahçeyi Allah yolunda infak yedi. Yine Ali radül namaz vakti geldiği zaman yüzü rengi değişirmiş. Hatta titremeye başlarmış Ali radül Yüzünün rengi değişir ve titremeye başlarmış. Bunun sebebi sorulunca kendisini şöyle dermiş. Yerlerin ve göklerin kaldıramadığı emanetin hakkını ödeme zamanı geldi. Yani ben Rabbimin huzuruna varacağım. Yerlerin ve göklerin, emanetin hakkını ödeme zamanı geldi. Dağların bile kaldır kaldırmaktan aciz kaldığı emanetin hakkını acaba eda edebilir miyim yoksa edemez miyim bilmiyorum. Endişe bu. Bunun için yüzün rengi değişiyor, bunun için titremeye başlıyor. Yani ben bana verilmiş olan bu emanetin hakkını verebilecek miyim, veremeyecek miyim? Kasım bin Muhammed, Rahimullah, Kasım bin Muhammed, Ebu Bekir adil annen, o... torunudur. Ve ümmetin yani büyük imamlarındandır. Kasım bin Muhammed rahimullah şöyle der. Sabahleyim çıktım diyor. Ve önce bir Ayşe adlı aneye ya uğrayayım. Yani önce bir ona bir selam vereyim diye çıktım diyor. Son ona vardığımda Ayşe adlı anha duha namazını kılıyormuş. Duha namazını kılarken buldum diyor Ayşe adlı anayı. Namaz içinde ağlıyordu ve dua ediyordu ve sürekli Şu ayeti tekrarlıyordu. Fe menna Allahu aleyna wa baqa ana azabe s-semum. Allah bize çokça nimetler bahşetti, bizi iyilikte bulundu ve bizi o zehirleyici yani cehennemden kurtardı. Hep bu ayeti tekrarlardı diyor. Ayeti tekrarlıyor, tekrar tekrar okuyor. Bir taraftan ağlıyor, bir taraftan da Rabbine sığınıyor, dua ediyor. Bu halde buldum diyor Ayşe Hazretleri anneyi. Sonra durdum diyor biraz, orada onu bekledim, namazını bitirsin ki hani ona selam vereyim, ona görüşeyim. namazından Namazını bitirmediği için sıkıldım diyor. Dedim ki kendi kendime, bir pazara gideyim, kendi işlerimi halledeyim, sonra tekrar dönerim. Pazara çıkıyor, pazara çıktım diyor, işlerimi hallettim diyor, geri döndüm, halen diyor Ayşe diyor, -Anha, namazda ağlıyor, dua ediyor ve bu ayeti tekrar tekrar okuyor. böyle. Ambes bin Okbe'e Radül Rahimullah'den anlatılır, onun namazı anlatılır. O secdeye vardığı zaman duvar gibi hareketsiz kılar. Yani şeriat hiçbir hiç surette yok ama şerî mahkemeyle... Duvar gibi hatta etraftaki kuşlar gelip onun sırtına konarmış. Şimdi bize göre tabii masal gibi geliyor ama o insanlar öyle değil yani. yani hakikaten bu yani e, aktarılan şeyler... Ebu Bekir bin Aya şöyle diyor. Hubeyb bin Ebu Sabit secdeye vardığında onu öldü derdi diyor. Yani secdeyi uzatmasından ve hareketi... ...husumeti, götürebilecekleri ilim ehli var mı? Yani hakemlik. İmam Sehori akşam namazını kıldıktan sonra namaza dururmuş. Yatsı ezanı okuncaya kadar secdeden kalkmazmış. Akşam namazından sonra namaza durup... Yatsın ezanı okuyor, okununcaya kadar secdeden kalkmazmış. Kazım kalkmazmış İmam Sehuri Rahimullah. İmam Bukhari Rahimullah'tan da şöyle diyorlar. Nakledi yani anlatılır. İmam Bukhari bir gece namazını kılarken zumbur denilen bu büyük eşek arıları vardır. Arapçası zumbur diyorlar. 17 kez ısırıyor, sokuyor İmam Bukhari Rahimullah'ı namaz esnasında. 17 kez namazı bırakmıyor. Ki yani büyük eşek araları bunlar. Sonra namazdan çıktıktan sonra diyor ki bakın diyor bana nasıl eziyet verdi. <gülüyor> geldi, geldi soktu, geldi soktu, geldi soktu. Ay tepkisi bu. Hatta yani birçok birçoğundan yani hani namaz esnasında yani bir şeyi fark etmemeleri işte mescidin yıkılması namazın yani ayrı çıkmaması yani ondan haberdar olmaması kimesinin evi ateş yani ateş alır namazda ondan fark ede, onu fark edemez vesaire yani yani tabi yani namaza böyle bir namaz sahibi olmaları tabi çünkü bu namaza ehemiyet veriyorlar. Yani namaz vakti girdiği zaman mesela şeyden Said bin Musa yapradil anhu rahimullah'tan anlat aktarılır. O diyor ki ben 20 yıl boyunca Ezandan evvel mescidde olmuşum dedi. Yani hiçbir zaman ezan okunduktan sonra camiye gelme mescide gelmemişti. 20 yıl boyunca yani. Daima ezandan evvel mescide gelmiştir. Yani bu ne? Bir, bu bir ehemmiyet yani. Bu bir önemseme. Bir namazı önemsediklerinin ötürü. Abdestine dikkat ediyorlardı. Abdest alırken dikkat ediyorlardı. Üzerlerine başlarına dikkat ediyorlardı. Cemaatle kılmaya dikkat ediyorlardı, namaz içerisinde hareketlerine, davranışlarına dikkat ediyorlardı. Hiçbir şekilde o namazın herhangi bir, yani herhangi bir hakkını zayi etmemek noktasında son derece dikkatliydiler. Dolayısıyla onlar o namazları içinde Rableri ile özel bir ilişki kurabiliyorlardı. Onun için namaz onlara tatlı geliyordu. Onun için Resulü Aleyhisselatü Vesselam saatlerce namazda duruyordu, ayakları şişinceye kadar. Arkasına şimdi hmm. e, kim oldu hatırlamıyorum. Bir gece vakti Rasûl'ü aleyhisselatü vesselâm arkasında namaza duran, duruyor birisi. Sonra işte Bakara Suresi'ni okuyor. Zannediyor ki diyor ki yani Bakara Suresi herhalde yani selam verecektir. Bakara Suresi'ni bitiriyor sonra Ali İbran Suresi'ne başlıyor. Diyor ki herhalde yani Ali İbran Suresi'nden sonra yani namazı bitirecektir. Ali İbran Suresi'nden sadece Nisa Suresi'ni ta En'am Suresi'ne kadar okuyor. Zaten er sonunda yani kendisi takati yetmiyor yani artık yeti, dayanamıyor namazdan ayrılıyor. Ama Resulullah'ın namazları böyleydi. Yani ayakları şişinceye kadar namaz kılardı. Çünkü ne o namazda Rabbi ile bir ilişkisi meydana geliyordu. Rabbi ile bir irtibat meydana geliyordu. Rabbinin yani Rab, Rabbininle Rabbi ile bir diyalog meydana geliyordu. Hasıl oluyordu. Onun için de burada İbn Mesud radıhallahu anhu Ey amelin ahabbu ila Allahu azza ve celle sorduğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem salatu ala waktiha li waktiha yani vaktinde kılınan namazdır. Tabii ki de burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yani vaktinde kılınan namaz vakti yani vakti geldiğinde bir muhakkaken eda vakti içerisinde kılınan namaz çünkü vakti dışında kılınan namaz musibet ile beraber kılınan bir namazdır. Ama özellikle ne? Yani vaktinde kılınan namaz, yani onun en üstün vaktinde, en uyuyan, en güzel vaktinde kılınan namaz. Çünkü Resulü Ali, e, İbni Mesud radıyallahu anh'ın sorduğu nedir? Allah'a azzece en sevimli olan ameldir. Dolayısıyla elbette burada kasıt ne olması lazım? Yani en e, güzel vakti, namazın en güzel vakti. O da nedir? Yani bütün namazlarda, yatsı namazı hariç bütün namazlarda ilk vakittir. Yani ilk vaktinde kılınan namaz. Ezan okunduktan hemen sonra yani bir arada bir işte sünnet kılacak bir miktar bıraktıktan sonra kılınan namaz. Yani ilk vaktinde kılınan namaz. Sadece bunda yatış namazı hariçtir. Yatış namazının ertelenmesi yani daha faziletlidir. O da ne gece yarısına kadar yani sabahlara kadar değil sabah e, vaktine yakın bir vakti kadarı gece yarısında kılınması faziletlidir. Veyahut mesela şimdi buna göre desek ki yani vaktinde kılınan namaz. Misal bir kişi sabah namazını geçirse yani uy uykuda kalsa ve sabah namazında geç uyansa o zaman onun vakti nedir? O namazın vakti nedir? Uyandığı vakittir. Çünkü Resulü Aleyhisselam uyandığında namazını kılsın diyor. O zaman, çünkü uy uyuyakaldığı namazda vakti nedir? Uyandığı zaman namazın vaktidir. Yani uyandığında namazı kılarsa vaktinde kılmış olur. O namazın vakti uyandığında yani uyandığında kılmasıdır. Ama ben zaten uya kalmışım. Vakit de zaten çıktı. Hani ben bunu bir sonra da kılsam derse o zaman vakti dışında kılmış olur. Yani yine ne? O namazında bir halel meydana gelmiş olur. Bir kusur meydana gelmiş olur. Kıldığı namazında. Her ne kadar yani o asıl eda vaktinin dışında kılmış olsa da ama onun için vakit nedir? Uyandığında vakit. Yani o namazın vakti olur. Dolayısıyla her bir namazın ne kendi haline göre yine kendi ne özgün şeyleri vardır, vakti vardır muhakkud. Allah subhanahu ve teala bizim namazlarına dikkat eden, ehemmiyet veren, namazın değerini anlayan ve o anladığı değer ile amel eden, namazını zayi etmeyen, Allah katında lehine duacı olan, aleyhine duacı olmayan kişilerden kılsın. Bu ahire deun Rabbil